Ve Özdeş Özbay. Herkese iyi günler. Bir iklim için programında daha beraberiz. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ee, destekçimiz Oya Başak'a da çok teşekkür ederiz. Bugün Ömer Madra bizimle olmayacak. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren bize katılacak. Ama yüklü bir gündemimiz var. Ee, başlayalım işte Ersan Özdeş aktarmadan. Buyurun. Önce biraz kısa kısa haberler vermek istiyorum memleketten. Ee, bu konularla ilgili senin yorumlarını da merak ediyorum tabii. Ee, geçtiğimiz günlerde dünyanın en nadir kuşlarından bir tanesi Türkiye'ye uğradı ee, karabaşlı çulha kuşu bu ığdır da gözüktü ee, o kadar nadir bir kuş ki e, dünya kuş gözlem veri tabanında bir milyardan fazla kayıt var ve bu kuşu sadece 46 kişi görmüş <gülüyor> Öylesine, yani e, kaydı öyle... nasıl tutmuşlar? Burası dünyanın en büyük şey veri tabanı. Bütün kuş gözlemciler, gördükleri kuşları buraya giriyorlar. ve burası Sayılarına nasıl, mı giriyorlar? Nasıl? Yani bir milyar olduğunu nereden biliyorlar bu kadar az görünüyorsa diye. Şöyle, yani herkes dünyadaki tüm kuş gözlemciler buraya kayıt giriyorlar. Ve... Şu ana kadar girilen kayıt miktarı 1 milyarın üzerinde. Dünyanın her tarafından kuşçunun girdiği kayıtlar. Ve bu kayıtlar içinde bu kuşu gö gören yani sadece 46 tane kaydı var. 46, 46 defa görülmüş. Evet. Ben ben yanlış anladım. 1 milyar kadar bu kuştan var. 46 defa sadece ama görülmüş. De Öyle değil. <gülüyor> Hayır. Dünya genelindeki tüm kuşlardan 1 milyar kayıt var. Tamam. Bu kuşun 46 kaydı var. Bu o kadar nadir görülebilen, zor görülebilen bir kuş. Tesadüfen Aras Kuş Nehri Cennetinde e, halkalama sırasında ağlara takılıyor e, ve hemen tabi halkalanıp e, Türkiye halkası takılarak doğaya bırakılıyor. E, Şimdi doğada e, bu halka sayesinde gittiği gördüğü yerlerde e, hikayesine e, tanıklık edebileceğiz bu kuşun artık bundan sonra görüldüğü dedi Çok iyiymiş. Yine güzel bir haber daha var. Bugün bayram diye bayram tadında haberler verelim istiyorum. <gülüyor> Hazır Ömer Bey de yokken felaket haberlerini ara verelim. Diye. Ama <gülüyor> yine de ister istemez geleceğiz tabii felaket haberlerine Türkiye çok e, önemli bir sulak alanı var Türkiye'de. Son yıllarda özellikle önemi giderek arttı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mileyhas sulak alanı diye bir yer burası. E, aslında devasa bir kumsalın, on, 13 kilometrelik bir kumsalın e, ortasında Aras Nehri'nin e, tam böyle denize döküldüğü yerde e, yaptığı delta'nın içindeki bir sulak alanı. Çok büyük bir sulak alan değil e, ama çok önemli bir sulak alan. Hem kuş göçü yolu üzerinde olması nedeniyle hem de e, çok önemli türlerin uğrak yeri olması nedeniyle e, kritik önemli bir yer. E, burada e, Türkiye'nin 496. kuşunu gördük geçtiğimiz günlerde ve ve şey e, bu kuş Çöy Toygarı diye bir kuş e, normalde Orta Doğu'da yaşayan aslında bizim ülkemizde olmaması gereken bir kuş ama son özellikle e, geçtiğimiz günlerde yaşanan kum fırtınaları e, kumları da sürükleyen fırtınalar nedeniyle e, Türkiye'ye yolunu düşürdü ve Milei Hasula kanalında gözüktü ve Türkiye'nin 496. kuşu oldu. Şimdi bu birkaç nokta açısından önemli. Önce Mileyha ile ilgili birkaç bilgi vermek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Mileyha e, kurutulma tehdidiyle karşı karşıyaydı. DSI oraya bir kanal e, açmış ve suyunu kurutmak istiyordu. O tehlike atlatıldı. Ee, Mileyha o sıkıntıdan kurtarıldı ama şimdi de yapılaşma tehlikesi var e, bu sulak alanın üzerinde e, umarız yakında bunu da atlatılacak çünkü önemi her geçen gün biraz daha artıyor görülen türlerle beraber çok nadir türleri görüyoruz geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Mileyha'da görülen kuş sayısı yaklaşık 15 tane arttı. Ki bu bir sulak alan için çok önemli bir şeydir. Ee, ve bu e, sulak alan e, önümüzdeki dönemde de e, rehabilite ederek daha da güzelleşerek yeni türlere e, umuyoruz ki kucak açacak. Bugüne kadar 296 tür. Görülmüş Mileyhan sulak alanında da işte bu geçtiğimiz senenin sonunda 280'lerdeydi. Yani bir, bir, 7-8 ay içinde 15 e, tane kuşu Türkiye listesine ekleyen bir sulak alandan bahsediyoruz. E, Toygar'da, çöl Toygarı da e, kuşçuların hepsini oraya çekti ve e, görmek için insanlar oraya akın etti. Umarız bundan sonra da Mileyha'da sıkıntı olmadan e, devam eder. Çöl Toygarı da güzel isimmiş. ama. Nasıl? Çöl Toygarı dedin ya evet, çok güzel isimmiş. Kendisi de çok güzel bir kuş aslında. Evet evet çok kendisi merak çok ettim, ben de çok güzel bir kuş. Fırtınayla sürüklenmiş, oraya sığınmış. <gülüyor> ee, bir güzel haber daha var Özdeş onu da vereyim istersen. Tabii ee, daha doğrusu ben biraz güzel haber hazırladım bolca bugün için. Ben çok iyi yapmıştım. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Kula ilçesinde çizgili sırtlan e, görüldü. Bu çok önemli bir gelişme. Çok, çünkü çok uzun yıllardır Türkiye'nin batısında e, sırtlan kaydı yoktu ve burada tükendiği düşünülen bir canlıdan bahsediyoruz. Çizgili sırtlan deyince zaten... İki şey var. Bir Türkiye'de olup olmadığı hakkında kimsenin aşağı yukarı bir fikri yok. Ama var. Ee, bu tabii Afrika'daki o belgesellerde gördüğümüz sırtlanlardan biraz daha farklı. Bunlar e, çizgili. Onu Afrika'dakiler ise benekli. E, Türkiye'de yaşadığını genellikle ya araba çarpıyor ölüyor ya vuruyorlar ölüyor. Öyle e, farkına varıyorduk. Ama son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kayıtları e, oldukça arttı bu canlının. E, orada zaten yaşadığını biliyorduk. Çok geniş alanları kullanan, yalnız yaşayan asosyal bir canlı aslında bizdeki çizgili sırtlanlar. Afrika'dakiler gibi grup halinde gezmiyorlar, tek takılıyorlar. Ee, şimdi Manisa Kula'dan da bu canlının kaydının gelmiş olması e, çok ümit verici bir gelişme, mutluluk verici bir gelişme. Aslında düşündüğümüzden çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor e, çizgili sırtlanlarımızın. Umarız e, orada da daha fazla kayıt yakında gelmeye başlar. Geç ya, yakın zamana kadar vardı herhalde değil mi Anadolu Parsı içinde e, böyle bir haber gelmişti. Tabi Anadolu Parsı da geçmişti çok yaygın bir canlı. Aslında ben çok benzer coğrafyaları kullanıyorlar parsla çizgili sırtlar. E, Pars'ta en son e, İzmir e, Karaburun civarlarında kayıtları var e, toroslardan oraya kadar. O kadar de, batıda olduğunu bilmiyordum. tabii. Oralara kadar gelebilen bir canlı ama e, daha sonra e, maalesef işte Toroslar'da ve batıda e, hiçbir e, şey kay, kaydına rastlamadık uzun süre. Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaman zaman öldürüldüğünde yaşadığını görüyorduk anlıyorduk e, bir tek o vardı. Kita geçtiğimiz yıllara kadar son birkaç yıl içinde Türkiye'nin birkaç yerinden kayıt alınmaya başlandı fotokopanlarla ee, ve bu canlının yaşadığını öğrenmiş olduk böylece Türkiye'de. Tabii yani yaşadığını bilmek yetmiyor. Onu korumak da önemli. Oradaki insanların bakış açısı o canlının geleceği açısından çok önemli. Yani eğer e, pars'ı e, korumak istiyorsak o görüldüğü ya da yaşadığı bölgedeki insanlarla beraber koruyacağız. Keza sırtlarını da öyle. E, başka türlüsü mümkün değil. E, ben şimdi hızlıca baktım. En son tam 2021 Mayıs'ında tam bir yıl önce görülmüş Anadolu Pars'ı Şırnak Cudi'de evet. görülmüş. O, o Türkiye'deki ilk kaydıydı bu arada. Öyle yani mi? ilk, ilk, ilk kaydıydı derken evet, yok olduğunu düşündüğümüzden sonraki süreçteki ilk kaydıydı. Ee, genellikle işte Diyarbakır, Siirt o civarda vurulup ölüyorlardı ve biz o zaman anlıyorduk ki Pars var burada. Ve o Pars da genellikle e, şey e, İran'dan gelip giden canlılar bu arada bunlar. Ee, İran'da ciddi bir Pars nüfusu var. Ee, pars konusunda çalışmalar da var. Bu senin bahsettiğin kayıt ilk defa Türkiye'de canlı bir parsın tam olarak tanımlanabildiği e, kayıt. E, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Müdürlüğü tarafından e, Nuhun Gemisi Projesi kapsamında yürütülen projelerle. E, ku, Yaşadığı düşünülen alanlara kurulan fotokopanlarla e, elde edilmiş evet. kayıttı. Ondan sonra birkaç kayıt daha geldi bölgeden. E, sevindirici ve mutluluk verici olan o yani de, şey önce tesadüfe olmadığını anladık bu kayıtların. Hayvanın orayı kullandığını anladık. E, orada yaşadığını anladık. E, Aralık'ta da zaten yine fotokopana yakalanmış geçtiğimiz yılın Aralık ayında. Profesör Doktor Şadan Başkaya konuşmuştu ee, o dönemde de. Yok o o yani bahsettiğiniz bahsettiğin isim e, ilgi çekmek dikkat çekmek adına ara ara ilginç açıklamalar <gülüyor> yapar ama e, gerek hani doğa korumada ge, camiasında gerek bu konuyla ilgili bilim camiasında e, çok önem verilmez o açıklamalara eşine açıkçası. E, Anladım, tamam. Evet e, o, o ismin yaptığı açıklamalar biraz sansasyonel açıklamalar çok Hı. bilimsel temellere ve verilere çok fazla dayanmıyor hatırlarsan işte Yunus'ları da öldürmemizi gerektiğini öldürmemiz gerektiğini söyleyen açıklamalar yapmıştı Oho. geçen günlerde evet hiç, hiç bilmiyorum. balık sürülerini bitiriyorlar diye. Ee, yine aynı isimdi. Oradan bazen öyle sansansörler açıklamalar çıkıyor ama çok ciddiye almamak lazım. Almadım. Ee, bir güzel haber de geçtiğimiz e, günlerde yine e, e, e, Akdeniz bölgesinden geldi. E, Marmaris'te o, geç, geçtiğimiz yıl. Yanan ormanlarda e, çok nadir bir e, çiçek de vardı. E, yok, yani e, yandığı düşünülen, yok olduğu düşünülen, hatta e, yangından sonra yeniden artık çıkmayacağı düşünülen bir çiçekti. Ayıgülü dediğimiz aslında şakayık denen bir e, çiçek ve bu az Türkiye'ye endemik. Marmaris'te Nisan ve Mayıs aylarında sadece bir bölgede yetişen bir çiçek. Ee, geçtiğimiz hafta çok sevindirici bir haber olarak gündemimize düştü. Bu çiçek yeniden e, çıkmış ve e, oldukça da güzel çıkmış. Hem de e, geniş bir alanda çıkmış. Yeniden Hı, Harikaymış. Evet yeniden çiçek açmış. Meğerse yok olmamış. Küllerinden yeniden doğmuş. Çok <gülüyor> evet. Güzel bir haber. Bu arada bu çiçeğe zarar verene de e, hemen e, uy uyarıyı yapalım e, 109 bin lira 109 bin 593 lira para cezası kesiliyor hmm. dünyanın en pahalı çiçeği diyebiliriz ellemeniz halinde peki bir şey ee, merak ettim bu çiçeğin çıktığı alan tamamen doğanın kendini işte yeniden e, tamam etmesi için bırakılan alanlardan biri mi yoksa bir de yeniden ağaçların kesilip ağaçlandırılan yerler var. Onlardan bir tanesi Yok. Kend, kendi haline bırakılan alanlardan. Bunlar zaten soğanlı çiçek. Kökleri e, yer altında ama çok yerin altında da değil tabii. Yangında e, bunların işte yanmış olabileceği ve artık bu çiçeğin bir daha çıkmayabileceği düşünülüyordu bu yüzden. E, ama kurtarmışız. E, o bölgede zaten şey e, el sürülmeyen bölgeler, çiçeğin çıktığı bölgeler Böyle e, güzel bir haber. Ha, bir de bunun bir türü işte Türkiye'de Afyon, e, Karaysar civarında falan görülüyor. E, bir güzel haber daha vereceğim. Bayağı biriktirmişim güzel haberleri. Evet. Yeni bir sümbülümüz oldu. E, bu da Van 100. Yıl Üniversitesi e, araştırma görevlisi Mehmet Fırat'ın bulduğu. Hakkari, Çukurca civarında Şemdindiye ilçesi sınırları içinde bir keşif. Yeni bir sümbül türü keşfedildi. Bu da oldukça sevindirici ve güzel haberlerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir de birkaç canlı ile ilgili daha haber vereceğim Özdeş. Tabii. Cambaz Kartalı diye bir kartal var. Çok güzel bir kartal. Çok enteresan bir kartal. Bu normalde bizim sınırlarımızda yaşamıyor. Türkiye'de görülmüyor. Türkiye üzerinden de geçmiyor. Göç sırasında da bu rotayı kullanmıyor. Bu Afrika'da, Orta Doğu'da bizim aslında daha aşağımız bölgelerde... İsrail'de özellikle çok fazla sayıda bulunan bir kartal türü, ismi Cambas kartalı, kuyruğu yok, daha doğrusu kuyruğu var çok kısa yok gibi. Bu hem ilginç bir görünüm katıyor kartala, hem de ilginç özellikler katıyor. İlginç görünüm, kuyruksuz bir kuş görüyor gibisin havada. Ee, i̇lginç özelliklerse şu, bu yüzden de çok aerodinamik yapısı e, enteresan bir kuş. E, cambaz kartalı denmesinin nedeni de o, inanılmaz hareketler yapıyor olabilmesi havada. Yani e, aklınıza gelebilecek, özellikle dişisine yönelik her türlü hareketi havada çok rahatlıkla yapabiliyor. Bir savaş uçağı gibi yani böyle e, iniyor, çıkıyor, dalıyor, ters gidiyor, e, bir sürü numaralar çekebiliyor. Umarız ileriki zamanlarda Türkiye semalarında daha sık görür ve izleriz izleme şansına sahip oluruz Çünkü uçuşu gerçekten çok enteresan bu kışında buraya gelmesinin nedeni ilginç Aslında şöyle bir durumu var gençleri kovuluyor bu kuşların bu ve bu kuşun nesli e, tehlikede olmayan türler arasında e, bu kuş. Dolayısıyla e, bu gençlerin bulundukları alanlardan kovulması nedeniyle kuş da uzaklara uçup yeni alanlar arıyor. E, umarız Türkiye'de onun e, aradığı yeni alanlar arasındadır ve burada kalıcı olur. E, en son bundan 6 sene önce bir de İstanbul semalarında görülmüştü. Ee, sanıyorum böyle görme sıklığımız giderek artacak ve e, buralara doğru gençler kovuldukça e, gurbeti mesken tutup buralarda da arzaya devam edecekler önümüzdeki günlerde daha fazla yıllarda. Evet bakalım. Ee, buradan e, şimdi olumsuz Hı. haberlere doğru mu geçiyoruz? Yok birkaç tane daha var. Birkaç tane daha var. E, evet. O zaman bence programı böyle bitireceğiz. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> ee, bu e, geçtiğimiz günlerde e, Ihlara Vadisi kesin korunacak alan ilan edildi. Ee, bu çok güzel bir haberdi. Evet. Orası her turistik bakımdan olduğu kadar e, biyolojik bakımdan da, biyolojik çeşitlilik bakımdan da çok önemli bir yer e, vadi. E, çok otlama ve hayvancılık yapılmadığı için e, kendi halinde büyüyen e, bir yapısı var, kendi halini koruyan bir yapısı var. E, ve bölgede e, 43 tane endemik bitki var e, ve 35 kuş türü yaşıyor. Bu 35 kuş türünün de 11'i vadide yürüyor. Bu da çok önemli bir veri. E, şimdi buranın e, kesin korunacak hassas alanı ilan edilmesi e, bu canlı türlerinin de korunması anlamına geliyor bir anlamda. Bu sevindirici bir haberdi. Evet. Bunu da ekleyeyim. Bir de son bir haberim var. Sevindirici haber serisinde. Ee, Özdeş. Onu da söyleyeyim. Ee, bir bay Puhu diye bir baykuşumuz var. Ee, baykuşlarımızın en irisi. Ee, gözleri kırmızı. Çok krizmatik bir kuş. E, gerçekten. E, kuşçuluk açısından da görmesi en zor kuşlardan bir tanesi. Ayrıca kuşçuluk e, Kuş gözlemcileri açısından. Ee, bu etkileyici kuşu e, ben pazarında görmüştüm. E, şimdi e, ona, kuluya, halka takılmış. E, ve bu uydudan takip edilecek. E, halka takıldığı yer e, Kuzey Doğa Derneği tarafından Iğdır e, civarında. Halka takılıyor. Bu puvuda göç etmeyen bir kuş vadide yaşıyor ve vadideki tüm hareketlerini bu şekliyle e, takip edebiliyoruz artık hayvanın. E, yaklaşık bir hafta üzü, bir <gülüyor> hafta sonucunda uydudan takip sonucunda yani, e, 1150 metre uçtuğunu, en fazla 960 metre e, yüksekliğe çıktığını ve 7.2 kilometre hıza ulaştığını öğrendik vadi içinde. E, bunlar ilk öğrendiğimiz bilgiler. Önümüzdeki dönemde bu karizmatik kuş hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız bu sayede. Ben bu halkalarda de, kamerada var mıydı? Bu uydu vericisi. Sadece uydu verici. Ha, Puhuya takılan uydu vericisini, halkalarda tür e, şey yok, e, verici yok. Onlarda bir kod var. O kod aracılığıyla e, takip edilebiliyor gözlemciler tarafından. Anladım. E, evet, güzel haberler seriyim bu kadardı özleş şimdi iç kırıt iç karartıcı kısımlara doğru e, geçebiliriz istersen evet e, onları da çok kısa kısa vereyim zaten çok zaman da kalmadı istersen Hindistan'da sıcak hava dalgası çok ciddi bir probleme neden oldu e, geçtiğimiz hafta ve on gün evet. içinde e, biz, biz de duyurmuştuk geçtiğimiz evet. haftanınları. Hasat kavruldu, Milyal, milyonlarca insan risk altında. Bu sürekli konuştuğumuz iklim değişikliğinin etkilerinden bir tanesi. Ee, Üstelik sadece Hindistan'da değil, Hindistan ve Pakistan. E, Hindistan. ne kadar birbirlerinden ayrılmaları ve savaşmış olmaları bir kenarda dursun. Aynı kaderi iklim konusunda paylaşıyorlar şu anda. Guardian gazetesinde var şu anda tam da Hı. önümde cehennemi yaşıyoruz demiş. Aynen. Aynen öyle. Çok ciddi kayıplar var. 50 evet. derece. İnanılmaz ya. Sıcaklığı. Gerçekten inanılmaz. <gülüyor> ee, onun dışında önemli bir e, raporda geçtiğimiz günlerde yine yayınlandı. Ciddi bir e, analiz, büyük bir analiz. Hatta bugüne kadar sürüngenlerle ilgili yapılmış en büyük analiz. E, 1800'den e, fazla e, sürüngen... E, Hayatta kalmak için uğraş veriyor, can çekişiyor. Ciddi bir yok oluş süreci söz konusu. Yüzde yirmi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hmm. Sürüngenlerin. Evet. Bunun bir sürü detayı var ama bu kadar güzel haberden sonra iç karatmak, İstemiyorum istersen burada bırakalım Özdeş. Bu raporun detaylarına <gülüyor> önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde dayanırız. şey Anlatırız detaylarını. Gerçekten birçok bilim insanının ortak çalışmasının sorucu ciddi bir analiz bu. <gülüyor> detay detay önümüzdeki günlerde iç karartalım bu rapor üzerinden. Şimdi burada bırakalım istersen. Tamam bayramlık bir program yapmış olduk yani. Evet, bu şekilde. Sanırım kapatabiliriz programımızı. Süremizi de doldurduk. Bugünlük de bu kadar. Herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere.